2008 numaralı konu, Rebi, Huzeyfe ve Muire'nin, İran ordusu kumandanı Rüstem ile bu konudaki kıssaları, İslam ordusu kumandanı Sa'd bin Ebi Vakkas, Muayir bin Şub ile bazı kişilere, sizi İranlılara elçi olarak göndermek istiyorum, dedi, onlar, emrindeyiz, bizi istediğin yere gönder, dediler, Sa'd, öyleyse gidip hazırlık yapın, dedi, Rebi bin Amir, Farsların bazı usul ve merasimleri vardır. Kalabalık gidersek kendilerine fazla önem verdiğimizi sanabilirler. Beni dinlersen sadece bir kişi gönder, dedi. Herkes bu görüşü uygun buldu ve Rebi'nin elçi olarak gönderilmesine karar verildi. Rebi Fars kumandanı Rüstem'in karargahına gitmek üzere yola çıktı. Köprünün başındaki karakola gelince, muhafızlar onu durdurdular ve Rüstem'e haber gönderdiler. Rüstem ileri gelenlere danışarak büyük bir merasim hazırlığı yaptı, yerlere halılar, minderler serildi. Altından yapılmış olan tahtının üzerine oturduktan sonra Rebi'nin getirilmesini emretti. Rebi, ufak ve uzun tüylü bir ata binmişti. Yanında cilalanmış bir kılıç vardı. Kılıcını yırtık bir bez parçasına sarmıştı. Mızrağının kabzası da devenin boyun kemiğinden yapılmıştı ve ham deriyle bağlanmıştı. Kalkanı sığır derisindendi. Üzerine de tandır ekmeği biçiminde kırmızı bir deri çekilmişti. Yayı ve okluğu da yanındaydı. Rüstem'in çadırının önüne geldiğinde atından in dediler. Fakat Rebi halılara varıncaya kadar atından inmedi. Ancak halılara bastığında atından indi ve iki yastığı delerek deliklerinden ip geçirdi ve oraya başladı. Rüstem'in askerleri, Rebi'yi bunları yapmaktan men edemediler. Zırhı bulanık su rengindeydi. Ortasından delerek başından geçirdiği kaftanı ise deve bellemesiydi. Hurma lifinden örülmüş bir sicimle onu ortasından bağlamıştı. Kendi kuşağını başına sarık yapmıştı, devesinin yularını da beline kuşak yapmıştı, kendisi Arapların en gür saçlısıydı, başında dört tane saç örgüsü vardı, örgüleri yabani keçinin boynuzları gibi dik duruyordu, Rebi'ye, silahlarını bırak, dediler, Rebi, ben buraya kendiliğimden gelmedim ki sizin emrinizle silahlarımı bırakayım, beni siz çağırdınız, ya istediğim şekilde girerim veya dönüp giderim, dedi, bu durumu rüsteme bildirdiler, Rüstem, bırakın silahlarıyla gelsin, tek bir kişidir ne yapabilir, dedi, bunun üzerine Rebi'ye izin verdiler, o da mızrağına dayanarak halılar üzerinde ilerledi, mızrağın ucu sivri olduğundan Rüstem'in yanına varıncaya kadar halıları delik deşik etti, Rüstem'e yaklaştığında muhafızlar onu durdurdular o da mızrağını kadife bir yastığa saplayıp yere oturdu, ona, neden öyle oturdun, diye sordular. Rebi, böyle süslü sergiler üzerine oturmayı mübah görmüyoruz, diye cevap verdi. Rüstem, buralara neden geldiniz, bizden ne istiyorsunuz, diye sordu. Rebi, bizi Allah gönderdi. Allah bizi, dilediği kimseleri putlara tapmaktan kurtarıp Allah'a kulluk etmeye çağırmak, dünyanın darlığından kurtarıp dünyanın genişliğine çıkarmak, batıl dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine kavuşturmak için gönderdi, dedi. Rüstem yanındakilere, onun kılık kıyafetine bakmayın. Araplar yemeye ve giymeye önem vermezler, giyim konusunda size benzemezler, dedi. Rüstem'in yanındakiler Rebi'nin silahlarıyla alay ettiler, Rebi, eğer isterseniz silahlarımızı deneyelim diyerek yırtık bir beze sarılı olan kılıcını çıkartarak onlara gösterdi, bakınca ateş koru gibi parladığını gördüler, bunun üzerine, yerine koy, dediler. Sonra Rebi onların bir kalkanına ok attı, onlar da Rebi'nin kalkanına bir ok attılar, Baktıklarında kendi kalkanlarının delindiğini, Rebi'nin kalkanınınsa delinmediğini gördüler, Rebi, ey İranlılar, siz sadece yiyeceğe, içeceğe ve giyeceğe bakıyorsunuz, oysa biz daha çok silahlarımıza önem veririz, dedi, daha sonra onların istediği mühleti vererek geri döndü, ertesi gün İranlılar.